Koca karı ile Ömer Eser Mehmet Akif Ersoy. Yok ya Abbas'ı bilmeyen kimdi? O sahabeyi dinleyin şimdi. Bir karanlık geceydi, pek de ayaz. İbni Hattab'ı görmek üzere biraz, çıktım evden ki yollar ıpıssız. Yolcu bir benmişim meğer yalnız. Aradan geçmemişti çok da zaman. Az ilerden, yavaşça olduğu yan. Zulmetin sinisinde ukde gibi, ansızın bir müheykel arabi. Ben beyaz bir rida içinde garip, geliyor muttasıl mehip mehip. Ben sokuldum, o geldi, yaklaştık. Durmadan, karşıdan selamlaştık. Düşünürken selam alan sesini, o heyula uzandı tuttu beni. Bir de baktım, Ömer değil miymiş? Ya Ömer, böyle geç zaman bu ne iş? Şu mahallatı devre çıkmıştım. Gel beraber benimle üç beş adım. Ne sadar var, ne bir yürür bidar. Uhrevi bir sükun içinde civar. Ömer olmuş gezer siyaneti hak. Şu yatan beldenin huzuruna bak. O semalar kadar yücelmiş alın, Çakarak sinesinden afakın, Bir zaman sönmeyen nigahıyla, Necmi sahirde sanki bir hale. Duruyor her evin önünde Ömer, Dinliyor bir haber içeridekiler. Geçmedik, en harap bir yapıyı, yokladık sağlı sollu her kapıyı. Geldik artık Medine haricine. Bir çadır gördü, durdu kaldı yine. Ocak başında oturmuş bir ihtiyarca kadın. Açız açız diye feryat eden çocuklarının karıştırıp duruyorken pişen nevalesini... Çıkardığı yuttuğu yaşlarda çırpınan sesini Durundu yavrularım işte şimdicek pişecek Fakat ne hal ise bir türlü pişmiyordu yemek Çocukların yeniden başlamıştı naleleri Selamı verdi Ömer daldı akibet içeri Selamı aldı kadın pek beşuş bir yüzle Bu yavrular niçin ey teyze ağlıyor? Söyle. Bugün ikinci gün aç kaldılar. O halde neden biraz yemek komuyorsun? Yemek mi? Çömleği sen trit mi zannediyorsun? İçinde sade su var. Çakıl taşıyla beraber bütün zaman kaynar. Ne çare? Belki susarlar dedim. Ayıplamayın. Peki senin kocanın oğlun, ya kardeşin ya dayın, tek erkeğin de mi yok? Hepsi öldü. Kimsem yok. Senin midir bu küçükler? Torunlarım. Ne de çok. Adam emire gidip söylemez mi halini? Ah emire öyle mi? Kahretsin Ankara'yı balla. Yakında rayeti ikbali sernigun olsun. Ömer belasını dünyada isterim bulsun. Ne yaptı teyze Ömer böyle? İkisar edecek. Ya ben yetim avuturken emir uyur mu gerek? Rayetiz. Ona bizler vediatül Allah'ız. Gelip de bir aramak yok mu? Haklısın yalnız zavallının işi pek çok. Zaman bulup gelemez. Gidip de söylememişsen ne haldesin bilemez. Niçin hilafeti vaktiyle eylemiştik kabul? Sonunda böyle çürük özrük kimse yarmak bu. Zavallının işi çokmuş. Nedir? Muharebe mi? İşitme sen de civarında inleyen elemi. Medine halkını üryan bırak. Mısır'da dolaş. Gaza gaza diye git soy cihanı, gel paylaş. Çocukların bu sefer yükselince feryadı... ...kadın tehevvürü artık cünuğuna vardırdı. Şu nevhalar ki çıkarta bulutların içine. Ömer, savai kitel in olur iner tepene. Yetimin ahını yağmur duası zannetme. O sayha radı kazadır ki gönderir Adem'e. Açız, açız bize bir lokma olsun ekmek ver. Susundu yavrularım, işte oldu, şimdi pişer. Gidip de söyleyeyim ha, dilencilik yapamam. Ömer de kim? Benim ondan kerim adamdı babam. Ölür de yüz suyu dökmem sizin halifenize. Ömer de kim? Benim ondan kerim adamdı babam. Ölür de yüz suyu dökmem sizin halifenize. Ömer vuruldu bu son sözle. Haklısın teyze. Avut çocukları ben şimdicek gider gelirim. Halife önde, bitik, suçlu, münfail, nadim, ben arkasında perişan, çadırdan ayrıldık. Sabaha karşı biraz başlamıştı aydındık. Köyün köpekleri ejder misali saldırıyor. Bırakmıyor bizi yoldan fakat kim aldırıyor? Medine'nin dalarak Münhani sokaklarına, dönüp dönüp hele geldik Zahira ambarına. Halife girdi açıp, ben de girdim emriyle. Arandı her yeri. Bir mum yakıp alel acele. Şu tek çuval unu gördün ya. Hadi yükle bana. Bu testi yağ doludur. El verir o yükte sana. Çuval halifede yağ bende çıktık ambardan. Kilitleyip geri döndük deminki yollardan. Mesafe baktım uzun. Yük yaman Ömer yaralı. Dedim ki ben götüreydim. Verir misin çuvalı? Hayır. Yorulsa değil, ölse yardım etme sakın. Vebali kendine aittir İbni Hattab'ın. Kadın ne söyledi Abbas, İşitmedin mi, mi? Yarın huzur-i ilahide kimseler Ömer'in şeriki haybeti olmaz. Bugünlük olsa bile. Evet, hilafeti yüklenmeyeydi vaktiyle. Kenarı diclede bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de atli ilahi sorar Ömer'den onu. Bir ihtiyar karı bir kez kalır, Ömer mesul. Yetimi girye-i hüsran alır, Ömer mesul. Bir aşiyanı sefalet, Bakılmayıp göçse, Ömer kalır gene altında, Hiç değil kimse. Zemine ile bir damla kan dökünce biri, O damla bir koca girdab olur, Boğar Ömer'i. Ömer duyulmada, Her kalbinin kisarından, Ömer kovulmada, her matimin civarında. Ömer halifeyken başka kim çıkar mesul? Ömer ne yapsın? İlahi, beşer zalim-ü cehul. Ömer'den isteniyor beklenen Muhammed'den. Ömer, Ömer nasıl aldın bu bağrı sırtına sen? Sen almasan acaba kim gelip de senden iyi idare edecek düştüğün bu mağrekeyi? Evet, adaleti mutlak hayal edersen eğer, Ömer değil ya ne olsan bırak ki hepsi eder. Beşer adaleti mutlak daha eylerse, görür ümidini mahkum her zaman yerse. Sen ey Ömer, ne meleksin ne bir emir zalum. Fakat elinde ne var, fıtraten beşer mazlum. Görür bir ruc semanın bütün sitareleri, zalam içinde, yük altında inleyen Ömer'i. Huzuri Hakk'a çıkarken bu unlu cephenle, değil zemini getir şahit Asuman'ı bile. Uzak mı yol, daha çok var mı? Ancak üç beş adım. Mecali kalmamış artık zavallının. Baktım, olanca azmini Cebreleyip nefes nefese yavaş yavaş yürüyor. Geldi bin belaneyse sokuldu Hayme'ye, indirdi arkasından onu. Bırak da desteği, yerleştirin kenara şunu. Hemen çakılları çömlekten indirip attı. Uzantı testiye yağ koydu sonra un kattı. Oturmak istedi lakin belaya bak ki ocak hemen sönüp gidecek. Teyze yok mu hiç yakacak? Kadın getirdi beş on parça yaşlıken Ömer'e. Ömer de yakmak için büsbütün serildi yere. Ocak tüter, Ömer üfler zefiri harıyla. Zemini lihye-i beyza-i tarımarıyla... Sucud tavrı tavruhuşunda muttasıl süpürür içinde ruhu yanar cephesinde ter köpürür döner muhiti nigahında tude tuğde duman bulut geçer gibi necmin hıyatın uğurundan Ocak tutuştu yemek pişti var mı teyze kabın Getir de indirelim. Var büyükçe bir kap alın. Yemek sıcaktı fakat kim durup da bekleyecek? Ömer çocuklara bir bir yedirdi üşleyerek. Kesildi haymede matem, uyandı ruhi sürur. Çocuklar oynaşıyorlar, kadın ferih fahur. Ömer bu alemi gördükçe gaş içindeydi. Dedim sabah oluyor kalkalım. Evet hadi, yarın emarete geldiyse öğleyin beni bul. Emire söyleriz Elbette hayır olur memur Yüzü gülmüştü teyzenin baktık. Biz de çıktık ve edip artık. Hiç görünmeksizin gelip geçene doğru indik halifenin evine. Şimdi neredeyse gün duğ kalıver diye koyvermiyordu çünkü Ömer. Etti az sonra subhi vel vele şehri kamilen bidar. Öyle geçmişti, çıktı geldi kadın. Galiba teyze uykusuz kaldın. İşte bağlanmak üzeredir nafakan. Alacaksın her ay gelip buradan. Şimdi affeyledin değil mi beni? Böyle göster fakat adaletini. Derler ki Ümeyye'den Hişam'ın devrinde Yakınlarında Şam'ın Üç yıl ekin olmamış kuraktan Can kaybına düşmüş artık urban Her hayme mezar olup kapanmış Altında beş on kadit uzanmış Bakmış ki meşayihi kabail Sıyrılmayacak bu derde hail Bir kariyede toplanıp demişler Durdukça helakimiz mukarrer Madem ki huyuz bu halkın, Kalkın gidelim Hişama kalkın. Bir duysa halifemiz bu hali, Var merhamet etmek ihtimali. Hiç aksakalıyla bir alay pir, Eyler de emiri hali tasvir. Görmez mi o halkı rahme şayan, Sultansa da taş değil ya insan. Teklifi kabul eder bütün nas, Derler ki yalınız. Bulunsa dirvas, Sinnen daha pek çocuktur ama, ...olmaz o kadar talakat asla. Vatta ki girer şu yufşama... ...derhal haber gider Şam'a. Derler ki... ...beş on kabile geldi. Der. Gelsinler saraya şimdi. Birlikte çocuk dalar huzura. Evvelce dua eder de sonra hiç pervasız girer kelama lakin bu tuhaf gelir işama der nedir bu azar hikyası mıdır zekavetinsin Dirvası çocuk mu zannedersin bir dinle de sonra gör çocuk mu insaf nedir o sizde yok mu ben söyleyeyim de bir efendim susturmak elindedir efendim Dirvas bakar melikte ses yok mecliste değil ki ses nefes yok Mutadı olan talakatiyle... ...başlar söze eski şiddetiyle. Üç yıl mütemadiyen kuraklar... ...emsali görülmemiş sıcaklar... ...samanımızı kuruttu gitti... ...mezruatın o mumu bitti. Binlerce çadır kapandı kaldı... ...çöl mahşeri mevt şekli aldı. Şehrileri besleyen kabail... ...köy köy geziyor zelil üsail. Hatemlere cud eden o urban... Nampareye can verir bugün can, Çıplakları giydiren de yürüyen, Gömleksizdir zükuru nisvan, Açlık eceline zahiri oldu, Baştan başa çöl cesetle doldu, Her kuşede bin acıklı feryat, Yok bir yerden sadayı imdat, ban bütün ihtiyara döndü, Piran görsen mezara döndü, Yok validelerde süt ki tutsun, Evladını emzirip uyutsun, Zannım bize münfail ki Mevla Bir badiye halkı yandı Hala bir damla su inmiyor semadan Şebnem bile düşmüyor duadan Binlerce duaya bir icabet göstermedi bergahı rahmet Artık sana ilticaya geldik Reddetmez isen ricaya geldik Görmekteyiz ey emiri adil İnkarı bunun değil yakabil. Yok sendeki ihtişama payan Bizlerse alay alay sefilan bir yanda demek ki fazla var çok, ki öbür tarafta hiç yok. Öyleyse biraz tevazün ister. Evvel beni dinle, sonra hak ver. Nereden buldun bu ihtişamı? Halkın mı, senin mi, halikin mi? Allah'ın ise eğer bu servet, bizler onun kuluyken elbet bir pay talebinde hakkımız var. İnsaf olamaz bu hakkı inkar. Halkınsa şu bir nihayet emval, ver etme hukuki gayri pamal Yok böyle de olmayıp da kendi malin ise, çünkü fazla, şimdi bir vayelere tasadduk eyle. Dördüncüsü varsa haydi söyle. Mebhul ederek bu söz Hişam'ı, huzara demiş. Görün kelamı, yok bende cevabı redde kudret, hayret, bu civan dehaya hayret... İcap ediyor ki şimdi insaf Mes'ulü hemen olunsun İsa'f Yıllar geçiyor ki ya Muhammed Aylar bize hep muharrem oldu Akşam ne güneşli bir geceydi Eyvah o da leyli matem oldu Alem bugün 350 milyon Mazluma yaman bir alem oldu Çiğnendi harimi paki şerin Namusa yabancı mahrem oldu Beyninde öten çanın sesinden binlerce minare ebkem oldun. Allah için ey Nebi'yi masum, İslam'ı bırakma böyle bir kez, İslam'ı bırakma böyle mazlum. İlmi az, Görgüsü çok, fıtratı yüksek bir imam tanırım ben ki hayatında tanıtmıştı babam. Kim bilir şimdi ne alemde benim şanlı kösem, görmedim üç senedir bari gidip bir görsem diyerek dün gece güç haliyle buldum evini. Koca insan ne şetaretle kabul etti beni. Gel ayol gel hocazadem, bizi ihya ettin. Ne keramet kerametçe tesadüf. Seni andıktı demin Kahveler, nargileler Enfiyeler, şerbetler Ruhu lebrizi i sefa Eyleyecek sohbetler Hepsi mebzul idi mecliste Ne ala derken Kapı şiddetle çalınmaz mı? Bakın kim? Zaten ev değil hangi gibi bir şey Gece gündüz işler Gönderin kahve Asım Gelen erkekse eğer Ahmet'in annesi gelmiş Nasıl Ahmet oğlum? Hani bizdeydi bugün. Aa, küçük Ahmet, malum. Bize ait değil öyleyse, haber ver içeri. Gir dedim, istemiyor. Sen bana gönder pederi diye ısrar ediyor. Girsene Emşiran. Varmayın üstüme. Ne var akuzum? Anlayalım. Ne kafam kaldı dayaktan, ne gözüm. Hep şişti. Karşı koysaydım eğer Mutlak işim bitmişti. Ağladım. Merhamet et. Yapma dedim. Kim dinler? Boşamakmış beni dünden beri efkarım eğer. Üç çocuk annesi. Emzikli kadın tek başına. Koca berhaneyi silsin de, süpürsün de sana. Yine sen bilmeyerek zalim onun kıymetini. Dene biçarede kalkıp kolunun kuvvetini. Dur kızım ağlama sen. Şimdi haber gönderirim. Karı dövmek ne kolaymış ona ben gösteririm. Çağırın beki. İhsan Bey bizdin yememiş. Hadi git şimdi getir. Kahvede yok. Evdeymiş. Şimdi gelsin. Gelemem kendisi gelsin dedi. Ya. Ben gidersem iyi kaçmaz. Hadi git söyle ona şimdi gelsin. Ne kibarlık bu beyim. Bir davet yetmiyor öyle mi? Yorgundum efendim de. Evet haber aldık. O fakasizce büyük bir şey mi? On kadın dövse yorulmaz benim İhsan Bey'imi bilirim ben netosundur. Hoca Bak ben kızarım Size halt etme düşer Dövmüş isem kendi karım Keyfim ister döverim Sen diyemezsin dövme Bu tecavüz sayılır doğrusu haysiyetime Hangi haysiyetin oğlum O da varmış desene Beyimin şimdiki Haysiyeti mehumesine Diyecek yok Yalnız rahat ararlarsa eğer Böyle külfetli küyut altına hiç girmeseler Sen imam saçmalıyorsun Yetişir artık dur Beni ısrar ile davetteki maksat bu mudur Haremin geldi demin ağlayarak sızlayarak Gözü çıksın domuzun Patlasın isterse bırak Döveceksin ne boşarsın Boşadın dövmek ne Hem günah hem de ayıp Bakma onun sen sözüne ne domuzdur onu bilsen. Nesi var? Hırsız mı yoksa yüzsüz mü? Değil hiçbiri. Lakin canımı sıktı akşam. Edemem üstüme evlenme diye. Ne demek? Dörde kadar evlenir erkek. Demeye kalmadı. Başladı şirretliye. Kızmaz mı kafam? Kustuğun her şeyi yutsun diye hey sersem adam. Dövüyorsun boşuyorsun elin öksüz kızını. Haklı bir kere ya, insan boşamaz haksızını. Boşamaz. Amma da yaptın. Ya şeriat ne için bize evlenmeyi ta dörde kadar emretsin? İki alsam ne çıkar sayi hürriyette? Boşamışsam canım ister boşarım elbette. İşte meydanda kitap. Hem alırız hem boşarız. ''Dara geldin mi şeriat, susulan izansız, ne zaman camiye girdin, hani tek bir hayrın, bir kızılbaşla senin var mıdır ayrın gayrın, ağzı meyhaneye rahmet okuturken hele bak, bana gelmiş de şeriatçı kesilmiş, abanak, hangi bir seyyiye yok defteri amalinde, seni dünyada gören var mı ayık halinde, Müslümanlıkta şeriat bunu emretmiş imiş.'' Hem alır hem de boşarmış Ne kadar sade bir iş Karı tatlı ki için Bak ne diyor peygamber Bir talak oldu mu Dünyada semalar titrer İki evlense Ne varmış bu yenir Herze midir Vaka bazen olur Dörde kadar evlenilir Bu kimin harcı asersem Hele bir kere düşün Tek kadın çok sana emsal olan erkekler için Hani servet Hani sıhhat Ne ararsan mevkut. Tam takır bir kese var ortada Bir sıska vücut Sen dua et ki Şeriat demiyor evde karın Yoksa boynunda bugün Zorca gezerdin yuların Karı iş görmeyecek Varsa piçin bakmayacak Çamaşır tahta yemek nerede Ateş yakmayacak Bunların hepsini yapmak sana ait şer an. Çocuk emzirmeye hatta olacak bir süt ana. Boşarım, evlenirim bahsini artık kapa da. Hak ne verdiyse yiyip hoş geçinin bir arada. Al götür hadi. Kızım gel, hele bak gel diyorum. Hatırım yok mu? İnatlık iyi olmaz yavrum. Söyledim yapmayacak bir daha. Mahcup olmuş. Böyle şeyler olağandır. Ne desem hepsi de boş. Bu benim alnıma bir kere yazılmış. Öyle. Ee, gazı göstersene Asım. Gidiniz devletle. Gittiler neyse duva et ki ucuz kurtuldun. Bazı davalar olur, kış gecesinden de uzun. Dinledin, gördün ağa oğlum. Ne bozuk terbiyemiz. Ne yapıp yapmalığı, insanlığı öğretmeliyiz. Şu bizim halkı uyandırmadadır, varsa fela Karı dövmüş, boşamış, emri ilahi, ne denir? Bunların hepsi emin ol ki, cehalettendir. Bana sor memleketin halini ben söyleyeyim. Bir imam çünkü bilir evleri, ha bir de hekim. Gel nikah kıy demesinler diye bazen kaçarım. Düğün olmaz mı gelirler de bütün komşularım. Gene kondun hoca derler. Onu bilmezler ki daha memnun olacaktım o düğünsüz belki. Zerde karşımda durur kanlı yemek tavrıyla. Öksüz ağlar sanırım, çalgıyı duydun mu hele? Bu neden? Çünkü nikahın sonu er geç, boşamak. Yahut akşamki gelenler gibi hır yaşamak. Düğün olsaydı ne alaydı tek bir perde. Ayrılık faslı da var, sonra bunun mahkemede. Ne kadınlar, ne sefalet doğuranlar görürüz. İşte binlerce çocuk, hem babasağ, hem öksüz. Üç sınıf halka için parçalanır, hem ne kadar? İhtiyarlar, karılar, bir de küçükler. Bunlar merhamet görmeli, yüz görmeli insanlardan. Yoksa insanlığı bilmem nasıl anlar insan? Sözü bir parça uzattımsa da oğlum affet azbihal etmek için başka adam yok ki. Evet. Kimse söyletmiyor artık bizi. Bak senlerde. Mürteci damgası var şimdi bütün ellerde. Bir fenalık görerek yapma desen alnına ta iniyor hattı celîhsiyle Hamidi Tuğra. İşte gördün ya, Herif sahaya hürriyette diyerek Başlamak üzereydi hemen tehdide. Eskiden vardı ya meydanda gezen ifsizler, hani bir sayi şahane çekip her şeyi yer. Onların birçoğu ahrar izam oldu bugün. Mürteci nah kafa bizler, keremet hali düşün. Bu cehalet yürümez. Astra bakın, astru ulum başlasın terbiyeniz. Ailelerden ol. Sade hürriyeti ilan ile bir şey çıkmaz. Fikri hürriyeti hazmettiriniz halka bira. Geçen akşam eve geldim Dediler Seyfi baba hastalanmış yatıyormuş Nesi varmış acaba Bilmeyiz oğlu haber verdi geçerken bu sabah Keşke ben evde olaydım Esef ettim vah vah Bir fener yok mu verin Nerede sofam kız çabuk ol Gecikirsem kalırım Beklemeyin Zira yol hem uzun hem de bataktır Daha alakalınız. kalınız Teyzeniz geldi bu akşam Değiliz biz yalınız Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde... ...boşanan yağmur iliklerde, çamur ta belde. Hani çoktan gömülen kaldırımın hortlayarak... ...gel diyen taşları kurtarmasa insan batacak. Saksağınlar gibi sektikçe birinden birine... ...boğuyordun müteveffayı bütün aferine. Sormayın derdimi, bitmez mi o taşlar giderek... Düştü artık bize göllerde pekala yüzmek. Yakamozlar saçarak her tarafından fenerim, çifte sandal yüzüyorduk. O yüzer ben yüzerim. Çok mu yüzdük bilemem. Toprağa bulduk neyse. Fenerim başladı etrafını tek tük hisse. Vakıa ben de yoruldum. O fakat pek yorgun. Bakıyordum daha mahmurluğu üstünde onun. Kah olur, Kör gibi çarpar sıvasız bir duvara, Kah olur, mürde şuatı düşer bir mezara. Kah bir sakfı çökük hanenin altında koşar, Kah bir mabedi fersudenin üstünden aşar. Vakt olur, pek sapa yerlerde bakarsın dolaşır. Sonra en korkulu eşhasa çekinmez sataşır. Gecenin sütreyi yeldasını çekmiş üryan, Sokulup bir saçağın altına güya uyuyan, Hanuman yoksulu binlerce sefilanı beşer, Sesi dinmiş yuvalar, hake serilmiş evler, Kocasından boşanan bir sürü biçare karı, O kopan rabıtanın darmadağın yavruları, Zulmetin yer yer içinden kabaran mezbeleler, Evi sırtında sokaklarda gezen aileler. Gece rehsen, Sabah olmaz mı bakarsın sahil, serseri, derbeder, avare, harami, katil. Böyle kaç manzara gördüyse bizim kör kandil bana göstermeli bir kere. Niçin? Belli değil. Ya o biçarede rahmet suyu şey diyerek, hatmi enfaz edivermez mi hemen cız diyerek? O zaman Samiyanın, Lamise'nin sevkiyle yürüyen körlere döndüm. O ne dehşetti hele. Sopam artık bana hem göz hem ayak hem eldi. Ne yalan söyleyeyim kalbime haşiyet geldi. Hele yarabbim şükür karşıdan üç tane fener geçiyor. Sapmayarak doğru yürürlerse eğer giderim arkalarından. Yolu buldum zaten. Yolu buldum diyorum gelmiş iken hala ben. İşte karşımda bizim yari kadimin yudu. Bakalım var mı ışık? Yoksa muhakkak uyudu. Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip sarkıtılmış olacak. Bir onu bulsam da çekip açıversen. İyi ama kapı zaten aralık. Galiba bir çıkan olmuş. Neme lazım artık girerim ben diyerek kendimi attım içeri. Ayağımdan çıkarıp lastiği geçtim ileri. Sağa döndüm. Azıcık gitmeden üç beş basamak. Merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanmak. Sola döndüm. Odanın eski şayak perdesini aralarken kulağım duydu fakirin sesini. Nerede kaldın? Beni hiç yoklamadın evladım. Haklısın. Ben de kabahat ki haber yollamadım. Bilirim çoktur işin. Sonra bizim yol pek uzun. Hele dinlen azıcık. Anlaşılan yorgunsun. Bereket versin ateş koydu demin komşu kadın. Üşüyorsan eşi ver mangalı. Eş, eş de ısın. Odanın loşluğu kasvet veriyor pek baktım. Şu fener yansa deyip bir kutu kibrit çaktım. Hele son kibriti tuttum da yakından yüzüne, sürme çekmiş gibi nur indi mumun kör gözüne. O zaman nim açılıp perdeyi zulmet nagah, gördü bir sahneyi üryanı sefalet ki nigah. ''Şair olsam yine tasviri olur bence Muhal.'' ''O perişanlığı derpiş edemez çünkü hayal.'' Çekerek dizlerinin üstüne bir eski aba... ...sününüp mangala yaklaştı bizim Seyfi Baba. ''Ihlamur verdi demin komşu kadın.'' ''Bulaydık şunu bir.'' ''Sen otur ben ararım.'' ''Olsa içerdik iyidir.'' ''Ah buldum, aramak istemez oğlum, gitme.'' ''Ben de bir karnı geniş cezve geçirdim elime.'' Başladım kaynatarak vermeye fincan fincan. Azıcık geldi bizim ihtiyarım benzine kan. Şimdi anlat bakalım neydi senin hastalığın. Nezle oldun sanırım. Çünkü bu kış pek salgın. Mehmet ağanın evi akmış. Ona aktarmak için dama çıktım. Soğuk aldım. Oluyor on beş gün. Ne işim var kiremitlerde asersem desene. İhtiyarlık mıdır nedir? şaşkın mı oğlum bu seni hadi aktar mıyım kim getirir ekmeğimi? mi oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası dostunun yüz karası düşmanının mas karası yoksa 75'i geçmiş bir adam iş yapamaz ona ancak yapacak beş vakit abdestle namaz Hastalandım, bakacak kimseciğim yok. Osman gece gündüz koşuyor işliği. Bilmem ne zaman ele ekmek tutacak. İşte saat belki de üç. Görüyorsun, daha gelmez. Yalnızlık pek güç. Bazı bir hafta geçer, uğrayan olmaz yanıma. Kimsesizlik bu sefer takdede dedi artık canıma. Seni bir terleteyim sımsıkı örtüp bu gece. Açılırsın sanırım terlemiş olsan iyice. İhtiyar terliye dursun gömülüp yorganına, atarak bende geniş bir kebe mangal yanına, başladım uyku teharrisine. Lakin ne gezer. Sızmışım bir aralık neyse yorulmuştum eğer. Ortalık açmış, uyandım. Dedim artık ben gideyim, önce ama şu fakir Adem'i memnun edeyim. Bir de baktım ki, tek onluk bile yokmuş kesede. Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş Sade. O zaman koptu içimden şu tehassür ebedi, ya hamiyetsiz olaydım, ya param olsaydı Sokakta sade bir amin sadasıdır gidiyor. Mahalle halkı birikmiş, imam dua ediyor. Basık bir ev, kapının iç yanında bir tabut. Başında çınlayan avazı din görme Denildi Fatiha, amini kestiler, bu sefer göğüsler inledi. Derken açık duran eller, hazin alınları bir kere okşayıp indi. Deminki zemzemeler bir zaman için dindi. Duyuldu sonra imamın nidayı mahmumu diyordu. Söyleyin Allah için şu merhumu nasıl bilirsiniz ey Müslümanlar? İyi biliriz. Yarın huzur ilahide toplanıp hepiniz bu yolda hüsni şehadet edersiniz ya. Evet. evet. İmam efendi helallık da iste merhamet et. ''Helal edin öyleyse şimdi hakkınızı.'' ''Helal edin. Hadi bekletmeyin adamcağızı.'' ''Cemaatin yüreğinden kopup helal olsun nidayı saffeti, birden cenaze ah derun misali uğradı evden, fezada yükseldi. İçeride başladı bir cuşi nevhadır şimdi.'' Başörtüsüyle kadınlar gözüktü pencereden. Bıraktın öyle mi? En sonra kardeşim bizi sen. Yıkıldı dostlar evim barkım Ah gittik hocam. Dayım melek gibi insandı. Ben nasıl yanmam? Tamam otuz senedir komşuyuz da bir kere kızıp da ey demiş insan değildi hemşire. Zavallı emziri. Boynun büküldü evladım. Babam ne oldu? Baban öldü. Etme Ayşanım. Bu söylenir mi ya? Hicran olur zavallı kıza. Ayol şu öksüzü bir parçacık avutsanıza. Açın da cumbayı etrafa baksın ağlamasın. Göründü cumbada baktım ki... ...tombalak, sarışın, sevimli bir küçücek kız. Beşinde ancak var. Donuk yanakları üstünde parlayan yaşlar... ...zavallının eriyen ruhi bir günahıydı. Benim o mersiye... Yadımda ağlıyor ebedi. ''Bu mahmilin neye sık sık değilsin efradı?'' Suali fikre büyük bir hakikat anlattı. Evet, beka ezecek cism-i zar fani, Vücut çekmeyecek ömrü Cavidaniyi. Bu bağr-ı müthişin altında titreyip dizler, Dayanmıyor üç adımdan ziyade duşi beşer. Ağır, ağır gidiyorken cenaze kafilesi nihayet oldu musalla birinci merhalesi çıkınca üstüne son minberin hatibi memat açıldı dideyi imana perde perde hayat senin en son seririndir şu bir perva uzanmış taş ki Nermin habgahından çıkar bir gün vurursun baş elinde yok halas imkanı madam el hayat uğraş o mutlak seddirahındır aşılmaz muktedirsen aş Kutsal yük devri Bir <gülüyor> daha